من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله Razi tu billahi bil İslam dinâ ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve nebiyyâ. Muhterem kardeşlerim, çok değerli misafirler, bizleri internet üzerinden dinleyen kardeşlerimiz. Allah subhanahu ve taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Selamü aleykum rahmetullahi ve rahmetullah ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayına ulaştığı zaman Ahmed İbn Hanbel'in tahriç ettiği bir hadiste şöyle buyur Allahum bariklana fi Recep ve Şaban ve belighna Ramazan. Ya Rabbi Allah'ım bizlere Recep ve Şaban'a ulaştırdın, mübarek kıldın, salimen de Ramazan ayına ulaştır diye Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dua ederlerdi. Bizler de Recep ayına girmiş olmamız münasebetiyle kerim kardeşlerim, bu ayların bizlere hayırlar getirmesini, alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve teala'dan niyaz ederek başlamak istiyorum cümlelerime. Bildiğiniz üzere kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala müsaade ederse bugün Bakara Suresi'ne başlayacağız. Kardeşlerim Bakara Suresi Medine'de inzal olmuş surelerdendir. 286 ayeti kerimeden oluşur ve 286 ayet-i kerimenin içerisinde müfessirlerin cumhuruna göre de sadece 281. ayet Mekke'de veda hutbesinde inmiştir. Bakara suresini ise veya Bakara ismini ise bu sure 67 ile 71. ayetlerde geçen ve inek manasına gelen Bakara isminden alır. Bu Bakara Suresi'ne ilişkin e, malumatları aktardıktan sonra kardeşlerim birkaç cümleyle de olsa Bakara Suresi'nin faziletlerinden bahsetmek isterim. Çünkü bununla ilgili bizlere ulaşan rivayetler söz konusudur. Bunları da e, üzerine temas etmeden geçmek istemedim. Müfessirlerin bir çoğuna göre eğer tefsir kitaplarına bakar isek Bakara Suresini şöyle isimlendirmişler. Fustatul Kur'an Tam Türkçe karşılığı şu kardeşlerim. Kur'an'ın otağı demektir. Otak. Yani günümüz Türkçesinde ise görkemli çadır demektir. Yani müfessirler bu kanaate şuradan varıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan gelen rivayet de aslında bunu destekliyor. Hani öğrenmem, dünyasında taşıdığı fıkhı idrak etmem 12 sene mi aldı diyor ya Subhanallah. Onun için Bakara suresinin ahkam niteliği açısından, belagat niteliği açısından, uslup niteliği açısından, fıkı bilgisi donanımı açısından bu sureyi celile Kur'an'ın otağı ismine almıştır Müfessirler tarafından subhanallah ihtiva ettiği az önce söylediğim gibi noktalardan hareketle böyle bir isimlendirme almıştır Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine Bakara suresinin faziletlerini anlatmak adına bir seriye düzenlediği zaman komutan tercihi yapacak ya belirleyecek İki tane genci kestirmiş gözüne Allah'ın Resulü. Bir tanesini tayin edecek. Çağırıyor. Bakara suresine hakim olup olmadığını öğreniyor. Ve eğer ki birisinin diğerine kıyasla Bakara suresine olan hakimiyetini tespit ettiyse, onu o seriyeye komutan olarak tayin ediyor. Müthiş. Bu bize Bakara suresinin aslında, nedenli e, fazileti açısından nedenli olduğunu anlatmaya yeter diye düşünüyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den dinleyelim isterseniz. Bir de Bakara suresinin faziletini. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'nin tahric ettiği bir hadisi şeriflerinde diyor ki her şeyin bir zirvesi vardır. Hani diyor ki inna şey senâmen senâm zirve demektir. Diyor ki inne senâmel Kur'an suratul bakara Her şeyin bir zirvesi vardır ya diyor Kur'an'ın da diyor zirvesi bakara surresidir. Bunu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Yani kısmet olursa biz böyle bir sureye başlıyoruz inşallah. Böyle yüklü bizlere çok mesajı olan bir sureyi celile den bahsedeceğiz inşallah. Hazreti Ömer radıyallahu an bakın dünyasında taşıdığı belagattan dedim ya fıkıhtan dedim ya ahkamdan dedim ya Hazreti Ömer radıyallahu an Lebid ibni Rabia diye bir yeni leğin Müslüman olan bir sahabeyi çağırıyor. Halifeli döneminde. Geç zamanlarda Müslüman olmuş. Ama bu Sahabe artık öyle diyelim. Ee, çok müthiş üst düzeyde edebiyata vakıf birisi, şair yani. O dönemin o dönemin ekolü. Hazreti Ömer radıyallahu an yanına çağırıyor diyor ki: "Lebid, diyor ki eskilerden eskilerden diyor bir şiir söyle de dinleyelim." O başlıyor Bakara suresini okumaya. Allahu akbar. Dikkat edin. Hazreti Ömer ondan radiyallahu an şiir istiyor. Diyor ki eskilere bir gidelim. Yani edebiyat dinlemek istiyor Ömer radiyallahu an. Ahkam dinlemek istiyor. Fıkıh dinlemek istiyor. Kur'an'ın mucize olduğunu bir de şiirin dilinden dinlemek istiyor. Veyahut da bu manada bir şeyler istiyor kendisinden. Ama o şair Başlıyor Bakara suresini okumuyor Hazreti Ömer diyor ki ben senden şiir istedim. Diyor ki vallahi ya Ömer ben diyor Müslüman olduktan sonra ağzımdan diyor bir mısra şiir çıkmadı. Allah bana Bakara ile Ali İmran'ı nasip etmişken şiir okumak da neymiş diyor. Subhanallah. Bunu o dönemin ekolü söylüyor. Bence gerçekten hafızamıza nakşetmemiz gereken bir noktadır diye düşünüyorum Kur'an'ın azametini anlatmak adına. Az önce söylediğim gibi Ömer radıyallahu an ve oğlu Abdullah da aynı şekilde Bakara suresini böyle hıfz etmekten ziyade öğrenme noktasında çok senelerine mani olduğuna dair rivayetler vardır kardeşlerim. Eğer ki başlayacak olursak Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikel kitabu la rayba fihi Hudallil muttakin. Allah subhanahu wa taala kardeşler Alif Lam Mim. Ne deriz buna? Hangi harfler bunlar kardeşler? Mukadda harfleri. Yani kesik kesik, kısım kısım manasında. Şimdi hatırlıyor musunuz? Metodolojik, yani usul tefsir usulünden bahsettiğimiz haftalardan muhkem ve müteşabihten bahsetmiştik. İşte bakın, şimdi karşımızda bir müteşabih ayet. Allah Subhanehu ve Taala. Bakara suresine, az önce söylediğimiz o ihtişamla bizi bekleyen sureye elifle mimle başlıyor. Şimdi muteşabih olması hasabıyla Kerim kardeşlerim e, hani rasihune fil ilim demiştik ya ilimde rasih olanlar oturmuşlar. Bu muteşabih ayet ne manaya geliyor olabilir? Allah bundan neyi murat etmiş olabilir diye oturmuşlar, tefekkür etmişler, üzerinde Hummalı bir çalışma yapmışlar tabir yerindeyse. Çoklarca görüş vardır ama racih olan, tercih edilen görüş şudur kardeşlerim. Ee, Araplara meydan okumayı amaçlayan surelerin isimlendirilmesidir. Ben tekrar edeceğim cümleyi. Racih olan görüş budur. Araplara meydan okumayı amaçlayan surelerin isimlendirilmeleridir. İkiye ayırın lütfen bu söylemimi. Araplara meydan okuma. Birinci bölüm surelerin isimlendirilmesi. İkinci bölüm. Çünkü bunu delillendirmek gerekiyor. Yani bunlar böyle bir görüş ortaya koyduğuna göre bunu delillendiriyorlar. Şimdi surelerin isimlendirilmesinden başlayacak olursak eğer kardeşlerim Elif Lam Mim Araplar önceleri böyle rumuz şeklinde birkaç kelimeyi yan yana kullanarak bir mesaj vermek istediklerinde onunla başlar, ardı sırada mesajlarını yayınlarlarmış Araplar. Böyle bir e, hakim bir egemenlik var. Yani böyle bir kültür var kendilerinde. Ve isimlendirmeye biz alimler surelerin isimleridir derken, bu görüşe şuradan varıyorlar. Allah bize hitap ediyor. Elif lam Ondan sonra Allah Subhanahu ve Taala bize yönelik mesajlarını serdediyor. ediyor. Diyor ki Araplar insanların dikkatlerini celbetmek adına insanların dikkatlerini celbetmek adına en etkin şey İsimle hitap etmek ve başlamaktır diyor. Hatta buradan Arapların kültüründen alıntı yaptım. Diyor ki eğer ki bir adam sokakta yürürse deneyebilirsiniz yarın. Ben denedim. Tecrübeyle sabit yani. Yürüyorsunuz ya caddede karşınızdan bir adam geliyor. Tanıyın ya da tanımayın. Ona deyin ki Muhammed, Ahmet, Mehmet... Bir, diyor ki kültür, yaygın olan kültür şunu iddia ediyor. Bir, ismi diyor Muhammed olmasa bile sana bakar. İki ve daha da önemlisi, Kur'an'ın mesajlarını ihtiva eden yönü açısından söylüyorum. Diyor ki civarda ne kadar insan Muhammed ismini duyduysa söyleyene ve Muhammed'in de kim olduğunu merak etmesi adına döner bakar diyor. Deneyin. Çok zor bir şey değil. Ve inanın öyle. Adımız olmadığı halde arkamızdan ağrı, çalınan bir ıslaha dahi bakıyoruz. Ahmet dese bile bakıyoruz. Kime diyor, niye diyor, orada ne oluyor? Ahmet'e seslenen, Muhammed'e seslenen acaba Muhammed'e ne diyecek? Subhanallah. Araplarda bu yaygın bir kültür. Biz de ne dedik başta? Bu eğer ki Kur'an'ın lisanı Arapçaysa biz Arapların kullandığı lisan kültürünü ihmal edemeyiz. Ve oradan da surelerin isimlendirilmesidir derken buna isnat ederler. Onun içinde bazı müfessirlerin kitaplarında Elif, Lâ, Mîm, Sûrâtul-Bakara, Tâhâ, Yâsîn, Kâf Bu surelerle anılır. Bu surelerin bu şekilde anılıyor olması az önce söylediğim nedene istinadendir kardeşlerim. İkinci kısım demiştik hatırlıyorsan hani ikiye bölelim. Araplara meydan okun, okunan kısım ve ikincisi de surelerin isimlendirilmesidir demiştik. Birincisini izah ettik. İkincisi Araplara meydan okuyor ibaresini bünyesinde taşıyor olmaz. Elifle emin. Sizlerden istirhamım kardeşlerim Seyyid Kutup rahimehullah'ın bu konuyla olan izahına lütfen bir müracaat edin. Diyor ki Elif Lam Mim dedi ya Allah Subhanahu ve Teala zımnen şunu demek istiyor diyor. Özür dilerim. Zımnen şunu demek istiyor diyor. Elif Lem, mim. Hangi harflerden müteşekkil kardeşlerim? Elif, lem, mim. Bu bir terkiptir. Ama üç tane harften oluşur. Elif, lam ve mim. Seyit Kutup başta olmak üzere ve diğer buna yakın görüşler ortaya koyan alimler de vardır. Diyor ki, haydi, elif, ve mim sizin alfabenizden oluşan alfa alfabenizin bünyesinde taşıdığı kelimeler değiller mi? Zalik al kitabula raybafi işte burada bu terkipte burayı iyi anlayacağız. Onun için Allah böyle başlıyor. Elif lemim dedikten sonra diyor ki bu kelimeler, bu harfler sizin alfabenizde. Çok iyi, çok üstün, çok mahir olduğunuz lisanınızda kullandığınız harfler. Yabancısı değilsiniz. Bunlara uzak değilsiniz. Yani size ütopik, hiç sizin haberiniz olmadığı şeyden bahsetmiyorum diyor Allah. Sizin kullandığınız lisanla başlamış ve diyor ki sizin kullandığınız lisanla meydana okuyorum. Velikel <gülüyor> kitabu la raybe fihi. Onda diyor Allah'tan olduğuna dair şek ve şüphe yoktur. Sizin kullandığınız lisanla gönderdim ben onu. Haydin. İn kuntum fi raybin mimma nezzelne ala abdina fe'tu bi min mislih. İşte Elif ve bunu ihtiva eder kardeşlerim. Sizin kullandığınız lisanla indirdiğim bu kitabın üzerinde hakkında şek ve şüphe yoktur buyurun sizin kullandığınız kelimelerden müteşekkil getirin aynısını diyor Allah subhanahu wa meydan okuyor ve inanın yine racih bir görüştür derler ki burada mucize olan elif lamim gibi birkaç tane harfi bir araya getirip bir cümle oluşturmak değildir derler alimler. Ayet-i Kerime'nin bünyesinde taşındığı mesaj ve ruhtur. Hakikaten mucize de orada gizlidir. Allah kelamı olduğu orada gizlidir. Yoksa elif gibi birkaç tane değil mi bu lisana vakıf olan bir kimse cümle terkip edemez mi? Eder, etmiştir de bununla ilgili örneği de vermiştim zaten daha önce. Ama inan, onları aciz bırakan, o terkibin bünyesinde yatan nedir? Ruhtur. Allah subhanahu wa ta'ala'nın mucizevi mesajlarıdır. Ve inanın onun için Allah böyle başlıyor. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ Sizin hakim olduğunuz bu dil var ya, buyurun onunla başlayın. Böyle bir Kur'an, böyle bir sure, kısacık bir sure getiremezsiniz. Bakın bununla ilgili bir örnek vermek isterim. Velid bin Mughira Muddasir suresinde yanılmıyorsam 7. ve 8. ayet-i ayet kelimelerin inzal olmasının e, nuzul sebebinin e, müsebbebidir. Bakın mucizevi olduğundan ötürü etkileyiciliği anlatmak istiyorum. Kur'an'ın mesajında yatan o etkileyici mucizeyi anlatmak adına bu örneği veriyorum kardeşlerim. Velid bin Mughira kimdir? Mekke müşriklerinin akıl hocasıdır. Lütfen not edin bunu bir. yere. Akıl hocası. Velid bin Mughira eğer ki Mekke'de bir şey söylesin tamam. Ahkamdır. Hüküm vaz edilmiştir. İnsanlar onu dinler. İlk başlarda Allah'ın Resulü'nün getirdiği Kur'an mesajlarına rağbet etmezken müşrikler tabir yerindeyse önemsemezken baktı ki din rağbet görüyor diyorlar ki eziyet ediyoruz olmuyor işkence yapıyoruz olmuyor bizim buna bir çare bulmamız lazım Velid bin Mughire'yi çağırıyorlar diyorlar ki git Muhammed'le konuş sallallahu aleyhi ve dinle ve onun hakkında diyor bir şeyler söyleyelim ki Mekke halkı seni dinler ve diyor bu dava burada biter. Velid bin Mughir'e gider. Allah'ın Resulünü dinler. Allah'ın Resulü ona ayetler okur. Bakın bu Velid bin Mughir'e şairdir. ekoldür başlı başına şiirin ne olduğunu bilir. Edebiyatın ne olduğunu bilir. Velid bin Mughire aynı gün, aynı gün mekkeli müşriklerin yanına dönmez. Onu bir düşünce alır. Onu bir düşüncenin aldığını, onun bir kaygı içerisinde olduğunu Allah bize haber veriyor. İnnehu fakkara ve qaddar. O diyor, düşündü, taşındı ölçtü biçti karar verdi. Fakuti ile keyife Diyor ki canı çıkasıca diye tercüme edilir ama az kalır. Bu tercüme az kalır bunun yanında. Gebere sıca nasıl da düşündü taşındı diyor Allah. Subhanallah. Thumba <gülüyor> ile keyfe kaddar. Sonra diyor o geberesice nasıl da düşündü taşındı ve karar verdi. Allah subhanahu ve teala aynı ifadeyi iki kere mükerrer kılıyor. Fekutile keyfe kaddar. Thumme kutile keyfe kaddar. Ne yapmış ki Allah ona geberesice diyor. Düşünmüş. Onu bir düşünce almış. Vallahi onu bir düşünceye iten tek neden... Kur'an-ı Azimuşşan'ın mucizesidir. Vallahi başka bir şey değil. Çünkü şiirlikten anlayan, şairlikten anlayan, edebiyata vakıf olan birisi, eğer ki bu Allah'ın bir mucizesi olmasaydı eğer, derdeki haydi yoluna. Ne diyeceğini bilemedi ki, onu bir düşünce aldı. Allah anlatıyor onun haleti, ruhiyesini. Thumma nazar. Baktı diyor. Thumma abese ve basar. Kaşlarını çattı yüzünü ekşitti. Sonra atbara vestekber. Sonra diyor sırtını döndü ve büyüklendi. Fakala in hada illa sihrun yu'sar. Bu büyüdür dedi diyor. Bu insanları aldatmaya yönelik büyüden başka bir şey dedi çıktı. Ama benim esas bu örneği anlatmakındaki maksat onu böyle düşünmeye sevk eden şey elifle mim. Zalikal kitabu la raybe fi. Buranın altını çizmek için anlattım ben. bu Bu Kur'an Allah'ın kelamıdır. Allah azza ve celle'nin sözleridir. Bunda o aciz kaldı ya. Onun haleti ruhiyesini resmetmek için anlattım sizlere kardeşlerim. Bunu da ifade ettikten sonra Allah subhanehu ve teala bu ayeti kerimeyi şöyle bitiriyor kardeşlerim. Hudellil muttaqin, Muttakilere o kitap yol göstericidir. Ne demek? Muttaki olmak istiyorsak biz neye tabi olacağız? Şimdi şurada bir mutabık olalım kardeşlerim. Öyle değil mi? Soruyorum sizlere. Sesli düşünelim hep birlikte. Biz muttaki olmak istiyor muyuz? İstiyoruz. Biz takva sahipleri olmak istiyor muyuz Rahman? istiyoruz. Allah da bize bunun reçetesini tevdi ediyor. Udallil <gülüyor> muttaki Neymiş o e, takva sahipleri için yol gösterici olan şey? Kitab-ı Azimuşşan. Biz muttakim olmak istiyoruz, ölçü belli. Kitap, Allah Azza ve Celle'nin Kur'an'ı bizim için ölçü olacak. Başka yok. Biz muttakilik sınavında başarı istiyor isek, bunun şifrelerini, bunun formüllerini biz Kur'an'dan beslenerek alacağız. Allah öyle diyor. Subhanahu wa ta'ala mutlakiliği nasıl tarif etmişler? Şöyle Allah'ın azabından korkarak onun emirlerini uygulamak ve yasaklarından kaçınmaktır. Kurtubi böyle tarif eder takvayı mutlaki olmayı. Allah'ın emirleri ve yasakları konusunda sınırlarını bilen bir kimse mutlakidir. Ama benim sorum şu biz Allah Subhanahu ve Taala'nın emir ve yasaklarını hangi kaynaktan beslenerek alacağız? Bakın bu sorunun altını çizin lütfen. Kardeşlerim, bu sorunun altını kara kalemle çizin. Çünkü eğer biz Allah'ın emir ve yasakları hani Allah'ın emir ve yasakları dururken başka bir yerlerden emir ve yasaklarla nemalanırsak vallahi biz bir vadide muttakilik bir vadide oluruz. Allah Subhanehu ve Teala O kitap ki muttakiler için yol göstericidir. Bakın kardeşlerim. Takvayı bir de Ubey ibn-i Ka'b radıyallahu anh'tan dinleyelim. Kim Ubey bin Ka'b? Sadece kısacık bir bilgiyi paylaşmak adına. Mufassirlerin tabir yerinde ise zirvesine oynayan sahabelerden Kur'an'a o kadar hakim bir sahabe ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün namazda bir ayeti kerimede yanılır selam verir der ki Ubey ibn-i Ka'b yok mu? Seslenir sahabelerine. Der ki buradayım ya Resulallah. Emret. Der ki niye düzeltmedin Ubey? Veyhatta ilk önce şöyle sorar. Benim ayet atladığımı fark ettin mi? Der ki fark ettim ya Resulallah. Niye düzeltmedin ya Ubey? Aynen şöyle söylüyor Ubey bin Kehap. Diyor ki ya Resulallah ben size bu ayetin Aynısından yeni bir vahiy geldi zannettim de onun için seslenmedim ya Resulallah. Ubey ibn-i Allah'ın Resulü'nün Kur'an konusunda kendisine güvendiği bir sahabedir. İşte bu sahabe bize takvayı tarif ediyor. Hazreti Ömer radiyallahu an varıyor diyor ki Ubey ibn-i ya Ubey takva nedir? Diyor ki bana yardım et. Takvayı bir anlat bana. Diyor ki ya Ömer sen diyor hiç dikenli yolda yürüdün mü? Dökü yürüdüm. Peki o zaman ne yaptın ya Omar? O dikenli yolda ne yaparak gittin? Onun ağzından bir söz duymak istiyor. Diyor ki dikenlerden sakındım. Dikenlerin zararlı şeylerin beni yıpratmaması için eteğimi topladım. İzarımı topladım. O dikenlere basmamak için azami gayret gösterdim. Doğru basacağım yeri keşfettim. Basmayacağım yeri keşfettim ve yolumu öyle aldım diyor Omar. Allah. Diyor ki Ubey ibn-i Duyuyor ya cevabı. Diyor, Dur. Diyor ki vallahi takva budur. Subhanallah. Sakınmaktır. Allah'tan sakınmak ancak ve ancak lütfen dikkat edin buraya, not edin. Allah'ın emir ve yasaklarını bilmekten geçer. Allah'ın emir ve yasakları bilinmeden Allah'tan sakınılmaz. Allah o sakınmadan, muttakilikten, ittikadan vallahi razı gelmez. İşte kardeşlerim, madem ki biz takvalı olmak istiyoruz, Mutlaki olmak istiyoruz. İmtihan yolunda muvaffak olmak istiyoruz. Öyleyse dikenin ve de gülün hangisi olduğunu bileceğiz. Ama işte tam önemli olan nokta burası. Bize neyin iyi, neyin kötü, neyin helal, neyin haram, neyin farz, neyin mekruh olduğunda ancak ve ancak alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Teala başka bir ifadeyle de şari belirleyecektir. Muttakî olmanın yolu buradan geçer kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala takvalılardan bahsettikten sonra, takvadan bahsettikten sonra muttakîle nasıl ulaşacağını bizlere beyan ettikten sonra muttakîlerin vasıflarına geçiyor ayette. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه Bakın vasf ediyor Allah. Muttakilerin sahip olduğu şeyleri vasf ediyor. Ve en sonunda da bu ayeti şöyle bir terkiple nihayetlendiriyor. Humul muflihun. Öyle değil mi? En sonunda Allah Azza ve Celle böyle sonlandırıyor bu ayet-i kerimeyi. Demek ki takva sahibinin vasıfları ki bu vasıflarla birlikte biz kurtuluşa eriyoruz. Şimdi Yetiştirse inşallah buralara değineceğiz. Ama özellikle de biraz sarkıtıyor olmamın nedeni haftaya bu iki ayeti kerimenin arasında müthiş bir ilişki var kardeşlerim müthiş onu da böyle son zamanlarda hızlı hızlı anlatıp içerisinden faydalanmayı ihmal etmek yerine göz ardı etmek yerine belki haftaya sarkıtacağız onu ama bugün belki bizim açımızdan çok önemli bir hususu inşallah bu ayeti kerimenin içerisinde sizlerle paylaşmak istiyorum ellezîne yu'minûne <gülüyor> bil gâyb vasfediyor Allah o takva sahipleri ki onlar kurtuluşa erecektir. Gaybe iman ederler. Gayb ne demektir kardeşler? Kurtulubi diyor ki Rahimallah insanın görmediği, göremediği, hissedemediği her şeydir. Bir gayb bu kadar güzel tarif edilebilir. His ve görmek. Zaten hissetmekten de kastı bunu duyu organlarımız vasıtasıyla idrak etmemizi kasteder. Gayb budur. Melek bir gayb midir? Cennet, cehennem, ben değilim. Niye? Biz bunu idrak ediyoruz. Siz beni idrak ediyorsunuz. Ben de sizi idrak ediyorum. Ama gayb görmediğimiz şey. Allah da subhanehu ve teala da diyor ki onlar gaybe iman eder. Allah baklar. Nasıl iman edeceğiz? Hatırlayın ilk dersi. Özür diliyorum ikinci dersi. Biz bu kitaba nasıl inandık? Bu kitabın Allah subhanehu ve teala'nın kelamı olduğundan dolayı iman ettik değil mi? Bu denli iman ettik. Öyleyse Allah'tan gelen her habere amenna değil mi? şiarımız. Aminna ve saddakna. Allah bize meleklerin iman edin diyor. Allah haber verdiyse iman ediyoruz. Gaybi konularda Allah Subhanahu ve Taala'nın ve Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den olduğuna dair mutawatir bir haberle bizi iman ediyoruz. Kardeşlerim, inanın bize anlatması kolay. Ama kayba imandan ötürü, imanından çok dönen insanlar oldu. Bunun ilk sınavını ilk inananların içerisinde yahut da inandığını söyleyenlerin içerisinde bu sınav ilk İsra olayında verildi. Allah Allah. Subhanellezi asra bi abdihi minel mescidil haram. İlâ'l Mescidil Diyor ki biz okulumuzu bir gecede Haram'dan Kudüs'e götürdük. İnanıyor muyuz biz buna? Bir günde, bir gecede, bir anda Allah razı olsun. Gidiyor, geliyor. Bu sınavı veremeyenler oldu. Bakın, inceleyin tefsir kitaplarını çok dökülen oldu. Rivayetler var. Hazreti Abu Bekir radıyallahu an. Allah Akbar. gayb iman böyle olsa gerek. Geliyorlar diyorlar ki senin bu arkadaşın bu konuda iflas etti. Her şey tamam da bir gecede. Kudüs'e gidip geldiğini iddia ediyor. Peki diyor buna ne diyeceksin? Bakın bize Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bir ölçü öğretiyor. Mutavatir olmanın duymanın öyle bir haberi elde etmenin ölçüsünü öğretiyor iman meselesinde. Diyor ki onu o mu söyledi? Bakın şöyle demiyor ilk önce tamam demiyor diyor ki ilk önce şunu tespit ediyor bu gaybi bir meseleyi Allah'ın Resulü mü söyledi size diyor ki evet biz ondan duyduk diyor ki eğer o dediyse bu şerhi düşün lütfen eğer o dediyse diyor doğru söylemiştir diyor ki nasıl inanırsın buna birazdan geleceğim bakın akli ağır yuman hemen devreye girer Şeytan boş durmaz. Diyor ki nasıl olur ya? Senin diyor aklın, hafızalan bunu alıyor mu? Mümkün değil. Ben diyor buradan şuraya gidemiyorum bir saatte bir gecede. Sen, sen ise peygamberin, arkadaşın, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir gecede Kabe'den, mescide haramdan Kudüs'e gidip geldiğini söylüyor. İbretlik bir cevabı var. Müthiş. Diyor ki, siz ne diyorsunuz diyor ya heyhat. Ben diyor Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yedi kat semadan vahiy geldiğine inanıyorum. Bir gecede diyor Kudüs'e gidip geldiğine mi inanmayacağım. Yedi gök semadan ona diyor vahiy geldiğine inanıyorum. Eğer ki o buna haber veriyorsa buna mı inanmayacağım diyor. Allahu akbar. Gaybe böyle inanılır kardeşlerim işte. Bir de gaybe nasıl inanılır biliyor musunuz? Hendek gazvasının mücahitleri gibi. O sahabeler gibi. Ben burayı anlamıyorum. Anlamakta zorluk çekiyorum subhanallah. Nasıl mı? Hendek detaylara girmiyorum. Mekke müşrikleri... Ve Yahudilerin aklını çelen Mekke müşrikleri Yahudilerle işbirliği yapıyor biliyorsunuz. Allah'ın Resulüne hücum ediyorlar. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hem de kazıyorlar biliyorsunuz. Selmen Müferisi'nin tavsiyesi üzerine. Kısaca şu. Allah'ın Resulü ve sahabe Medine, İslam, İslam toprakları muhasar altında. Sarılmış çevresi. Rivayetler diyor ki atın geriden koşup da gelip atlayamayacağı derinlikte ve enlilikte atlarsa iş biter. Ama o denli derin kazmışlar ve geniş kazmışlar. Sahabeler muhasar altında çizin altını. O hendeğin atlanılması halinde İslam, İslam toprağı, din, sahabe, rasul belki kalmayacak. Sahabeler hala şeyi hendey kazmaya devam ederken sahabeler bildiğiniz üzere bir taşı kıramıyor. Allah'ın Resulünden yardım istiyorlar. Gayb meselesinde şöyle tutun ha, aklınızın bir ucunda. Allah'ın Resulünden yardım istiyorlar, uzatmıyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bismillah diyor, taşa vuruyor. Allahu akbar dedikten sonra diyor ki bana Şam'ın anahtarı gösterildi Şam'ın kırmızı köşkleri diyor İslam'ındır Bismillah Allahu Ekber diyor ki vallahi bana diyor Fars'ın anahtarları gösterildi onların da diyor beyaz köşkleri İslam'ındır Bismillah Allahu Ekber Allahu Ekber diyor ki bana Yemen'in anahtarı gösterildi. Sana'nın diyor kapıları İslam'a açıldı. Şimdi soru şu. Ben olsam sorarım. Biz olsak gaybe inimamımızda problem olsa sorarız. Allah bize bunu lütfetmiş kelhamdülillah şimdi sormuyoruz. Ya bir tasavvur edin. Allah rızası için sessiz düşünelim. Ya bir hemdeyi atlanılması halinde İslam yer ile yeksan olacak belki. Allah'ın Resulü ve sahabeleri belki bu manada yıpranacak. İslam dininin zail olması bile söz konusu. Mağdurlar hapsolmuşlar ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara Kisra'nın, Fars'ın, Yemen'in hazinelerini vaat ediyor. Vallahi hiçbir sahabe şunun dışında hiçbir şey söylemiyor. İnançları bunu gerektiriyor çünkü. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَا illa وَحِيُّهَا O hevasından ve hevesinden konuşmaz. Bunu Allah'ın Resulü mü söyledi? Bu gaybi meseleyi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mi vaad etti? Teslim oldular. Vallahi işte ellezîne yu'minûne bil gâyb böyle bir teslimiyet gerektirir. Bu anlayışı gerektirir. O muhasarayı, o sıkıntıyı düşünün Allah'ın Resulü sahabelere Arap Yarımadası'na hakimiyeti vaat ediyor. İnsan bir sorar ya ya Resulallah daha şuraya çıkamadık. Şurayı geçemedik sen nereyi vaat ediyorsun demez mi? Böyle, اَلَّذ۪ينَ bil بِالْغَيْبِ anlayışına sahip olan vallahi demez. Allah bize böyle imanlar nasip etsin. Şimdi bunu günümüz meselesiyle bağlamak istiyorum. Çıkıyoruz diyoruz ki, وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِنُوا fil <gülüyor> ard Bu ayet okuyoruz biz. Diyoruz ki Allah vaat ediyor. Va Allahu başka birisi değil ha. Waadallahu'llezina amanu minkum ve Salih amel Saliha işleyen ve iman eden. O imanın hiçesini gayip girer mi? Vallahi girer. La yastakhlifenhum fil ard kemastakhlifallazina min Allah bize bu yeryüzünün halifeliğini vaat ediyor. Biz bunu söylüyoruz. Konuşuyoruz. Bunu destekleyen Allah'ın Resulü'nün hadislerini okuyoruz. "Tümme tekunu hilafatan ala minhaajin nubuwwa." Ne diyor kardeşler? Diyor ki mümkün değil. Süper güç var. Diyor ki bir düğmenin ucunda diyor Elia. Bassa diyor seni uçurur. Seni yok eder. Senin diyor hilafet projen diyor. Bugün diyor Ütopya'dır. Ben de ona bu ayeti okuyorum. Allah mı vaat etmiş bunu? Müslümanların bütün dinlerin üzerine hakimiyet sağlayacağını böyle bir ortamı böyle bir zamanı vaat eden Allah ise eğer, vallahi ben onlara sadece şu ayet-i kerime okuyorum. Siz de okuyun. İnna Allah la yukhliful miad. Allah vaadinden asla dönücü değildir. Bizim teslimiyetimiz aynı o sahabeye ikram gibidir. Eğer ki Allah bizi bu yeryüzüne halife kılacağını vaadettiyse vallahi ve billahi gerisi teferruattır. Bize bu konuda sadece teslim olmak ve çalışmak düşer. O muhasaradan eğer sahabeleri çıkarıp Kisra'nın anahtarlarını ona vaat ettiyse Yemen'in kapılarını Sana'nın, Hadramaut'un kapılarını açtıysa İslam ve yine aynı Rabbim bana İslam'ın tekrar yeryüzüne hakim olacağını vaat ediyorsa Vallahi süper güç teferruat asıl olan ise Allah'ın vaadidir. Ne mutlu Allah Subhanahu ve teala'nın vaadine iman edenlere. Allah bizi Allah'ın vaadinde hummalı şekilde çalışanlardan eylesin inşallah. Kardeşlerim bu gayip meselesi önemli olduğu için ısrarla biraz bunun üzerinde durdum. Dediğim gibi belki 10 dakika uzatabilir. وَيُقِيمُونَ ve وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Bu ayet-i kerime de işlenilebilir. Ama bu ayet-i kerimenin وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ bima unzila اِلَيْكَ diye devam eden ayet-i kerime ile müthiş bir e, harmonizesi var. Müthiş bir bağlantısı var. Onun için rahman e, bir dahaki hafta Bakara suresinin üçüncü ayet-i kerimesinden yarısından itibaren alarak e, devam edelim. Allah subhanahu wa taala söylediklerimizle amil. Sizlere de dinlediklerinizle amil olmayı nasip eylesin kardeşlerim. Kur'an'ın kadime eylesin bizleri. Kur'an'ı omuzlarında taşıyan ve Kur'an'ın kendisinin ahirette de bize şahitlik ettiği o hayır dolu günleri bizler inşallah Allahu Teala göstersin. Allah subhanahu wa taala günahlarımızı bağışlasın, affa mağfiret eylesin. Ve elhamdülillahi rabbil âlemin. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Oh, oh, oh.